İyi günler efendim, iyi günler. Benden de iyi günler. Ne var ne yok kara gözüm. Uğraşıyoruz iki gözüm. Neyle uğraşıyorsun? Anlat bakalım. Bizim kayınço sünnet ettirecek de. Eee? Ona yardım ediyorum işte. Ha anladım, anladım. Şu para saçma işini halledemedik de ona canım sıkkın. Para saçma mı? Evet, piyasada dolar kalmamış. Dolar? Dolar dedikse bir dolar. Ee, Türk parası sarmıyor mu yani? Yok sarar da en küçük kağıt beş lira. Ha. Peki, peki doları neden halledemediniz anlayamadım ben. Ee talep çok olunca hani sünnet e, hatta düğün zamanı ya kalmamış ya dolar bir dolar. Ha, doğru doğru. Ne yapacağız bilmiyorum. Beş liraya güç yetmez. Saçmazsan laf olur. Aa bak görüyor musun gözlerin düğün sünnet düğününde para saçılmadı denir. Aklıma bir fikir geliyor ama. Nedir efendim? Şu düğün dernekleri takip edip saçılanları almak geliyor aklımdan. Yok. Olmaz öyle şey birader. Niye? Para kapanındır Hacivat. Onlar genelde müzisyenlere falan kalır karakızım. Ben de ritim tutarım. Sağlı sollu ıslık çalarım falan olur biter işte. Al sana ritim. Sonra seni yollarlar sağlı sollu olur biter. Kim anlayacak arkadaş? Bence bu iş riskli. Benden söylemesi birader. Mor gözle dolaşmak istemezsin herhalde. Mor göz. Ee, ne yapacağız peki? Daha mantıklı şeyler düşüneceğiz. Mesela... Bu paraları alanlarla işi çözmeye çalışacağız. Nasıl yani anlamadım biraz daha içeriz ananlarım. Onlardan geri alacağız. Yo nasıl geri al... Aa, tebrik ederim çok güzel çözüm buldun. Gidip de paraları bize verin demeyeceğiz herhalde. Ne diyeceğiz? Bu paraları biraz farkıyla satın bize diyeceğiz. Biraz farkı. Onlar da bize satacaklar. E niye satmasınlar? Sen olsan satmaz mısın? Paramı biraz farklı. Vallahi satardım. Şimdi tek yapman gereken düğün dernekleri takip edip kapanlara teklifte bulunman. Anladım hocam. oldu mu sorun? oldu hocam. Hadi bakalım. <gülüyor> Ee, ben hemen işe koyulayım Hacıvat'cığım. Dur dur dur dur. Kapanışı yapalım. Ondan sonra gideriz. Aman onu unuttum ben heyecandan ha. He. Efendim geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülü isan ettikse... ...affola! Affola.